Kıymetli dinleyicilerimiz, sizinle mühim konularımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Ailemiz, yuvamız ve emanetimiz konusunda bugünkü paylaşacağımız konu yine yanlış bir anlayış yayılmakta, sorulmakta kardeşlerim ve fakat bunun hikmeti araştırılmadan insanlar bir hüküm verip hem kendilerine hem de etraflarına zarar vermekte diller. Bu konu. Değişlik konusu dur. Belki süremiz içinde bunu özetlemeye, cevaplamaya çalışacağım. Ailede reis, İslam terbiyesinde Canağu Hak kardeşlerim reis olarak bir ailenin, bir yuvanın erkeyi belirlemiştir. Evlenen, yuva kuran, nikah kayan iki çift var. Efendi, bunlar içinde birisi kadın, birisi erkek. Allahu Azimuşan bu yuvanın baz sorumlusu ve onu korumakla, onu barındırmakla, onu içindeki bütün ihtiyaçlarını görmekle sorumlu tuttuğu kimse erkek olmuştur. Ayeti kereime de bu hüküm açıkça şöyle belirtilir: Bismillah, erjel qawamun alen nisa. Erkekler kadınlar üzerinde koruyucudurlar, amir diller, memur durlar, muhafız dırlar. İşte kavvem bir işi ayakta tutan, sorumlu olan, hakkını veren, koruyan, zarardan, ziyandan, onu muhafaza eden ve onu terbiye eden manasına geliyor. Erkekler yuva üzerinde, yuvanın içinde, tabii ki annesiyle, evlatlar, çocuklar, onların üzerinde sorumludurlar. Bu ayeti kerime, sebebini de açıklarken Allah-u Teala bir kısmını, o yuva içindekilerden bir kısmını Diğerine üstün kılmıştır, fazla yetki vermiştir, fazla imkan vermesinden kaynaklanıyor. Allah bir kısmını diğerine farklı ve üstün yaratmıştır. Bir erkeğin muhafaza özelliği, erkeğin koruma özelliği, erkeğin çalışma özelliği, erkeğin kazanma özelliği erkek kelimesinden değil, vücudundan yaratılışından kaynaklanıyor. Ona o özellik. O fıtrat, o kabiliyet böyle bir yükü icap ettiriyor. İlk insandan bugüne kadar geldiğimizde, baktığımızda tarihe vücutları Cenab-ı Hak böyle tercih buyurmuş. Bir erkek, bir kadın ve ona göre fıtratlar vermiş onlara. Ona göre noksanlıklar, ona göre zanfiyetler, ona göre kuvvetler, ona göre kabiliyetler vermiş. Bunun hikmeti birbirine muhtaç olsunlar. Biri diğerini arasın. Biri diğeriyle kendini tamamlasın, müstahni olamasın. Mane ne diyemesin? Ona ne hacettir diyemesin diye, Allahu Teala bütün kurları, hatta bizleri değil ki insanı insana, insanı hayvana bile mutlak yaratmıştır. Öyle gıdalar vardır ki onun termini için insan yeterli değildir. İnsan aklı yetmiyor. İnsan vücudu onu oraya koyamıyor. O onun için mesela yumurta için Allah-u Teala tavuğu yaratmıştır. İlla önündeki yemi, gıdayı, tahıllı, arpayı neyse yediği ekmeği onun vücudu alacak, onun vücudu ndan o çıkacak. Ekmekten çıkmıyor yumurta aslında. Ekmeği alsa ama bir fırın ekmeği. En insan yesin bakalım. Yumurta çıkarabilir mi? Allah-u Teala ona öyle bir özellik vermiş ki kul muhtaç olsun, kul muhtaç olduğunu bilsin de ki billemesin ve ona da sahip çıksın diye. şimdi tavuktan o iyiliği gören bir insan bakıyor ki ondan geliyor başka çare de yok ne yapıyor? aman tavuk diyor tavuğa hizmet ediyor tavuğa sahip çıkıyor tavuğu koruyor ondan gelecek menfaatı ezdetmek için tavuk da böylece korunmuş oluyor ve ayrıca insana da kendini koruyana da hizmet etmiş oluyor burada aslında işleri evirip çeviren gizli bir rahmet var gizli bir hikmet var bu alemlerin Rabbinin işi böyledir Celleşeyenuhu Onun için muhtaç olmak, aslında birbirini tamamlamak hayatın icabıdır. Gereğidir, lazımdır ve bu iyi bir şeydir. Bunun için kimi nasıl yaratmış, kimi kiminle tamamlıyor baktığımızda burası çok önemlidir. Allah-u Azimüşşan verdiği vücut kabiliyetleri itibariyle erkeğe emretmiş ki aslında kadına iyiliktir. Bu iş, ey erkek senin durumun, vücut yapın. Aklın, beynin, ruhun, verilen kabiliyetlerin itibariyle sen evde reisi görevinde duracaksın diyor Rabbul Alemin. Senin görevin budur. Sen benim dediklerimi orada icra edeceksin. Zulüm yapacaksın, forsatacaksın değil. Cenab-ı Hak bir görevlendirme yapmış, sen burada dur. Senin görevin, sana verdiğim kabiliyetle rızık arayacaksın. Rızkı ben yaratırım ama sebepler aleminde sen ara, ararken Yorulmak gibi, terlemek gibi, ağır işlere girmek, rızkın peşine düşerek ve yuvayı korumak gibi bir görevinde var. Koruyacaksın. İç ve dış tehlikelere karşı sana verdiğim kol kuvvetini, akıl kuvvetini, bel kuvvetini kullanacaksın. Ayaklarını çalıştırdı diyor Abul Alemin. Aklını da çalıştırdı. Şu sana emanet ettiğim kadına bu hizmetleri gör. Onu tamamla. Rızkını getir. Ondan alacağın neticelere. Meyvelere, iyi bak, o onlar evlatlardır. Onlar da senin üzerinden gönderdiğin bu rahmeti görsünler. Hem sana teşekkür etsinler, hem bana şükür etsinler. Ve sahip çıkın birbirinize. Sıra böyledir diyor Rabbul Alemin. Bu sırayı karıştırmayın diyor. Ve kocaya zulmü haram ediyor. Deyse, benim dediklerimi yap diyor Rabbul Alemin. Allah-u Teala hem kendi zatına bir kudsi hadiste ben kendim zulmetmem buyuruyor. Zulüm haramdır. Haksızlık edilmeyecek. Karşı taraftakinin hakkı ne ise komutan erine iş sahibi, işveren diyelim elindeki hizmet edene, yanındaki hizmet edene hakkı ne ise verecek. Korumaktır. Şefkatle davranmaktır. Öğretmektir. Eğitmektir. Hakkını vermektir. Bütün bunlar o işverenin o amirin, o padişahın, o komutanın, işte o öğretmenin neyse sorumlu mevkiinde olanın görevidir. Altta hizmet edecek. Altta bunun hakkını koruyacak, hürmet edecek, ona teşekkür edecek, ona sahip çıkacak. Bu hizmet birbirini tamamlayacak. Herkes böylece Rabbul Alemin'e karşı kulluk yapmış olacak. İşlerini yürütmüş olacak. Noksanlıklarını tamamlamış olacak. İşte bu fıtrattan dolayı Rabbul Alemin dinimizde Ve tarih de böyle diyor, zaten insanlık da, cemiyet de bunu istiyor. Reis olmalıdır, bir birimde bir baş olmalıdır, bir sorumlu olmalıdır. Müracaat edilecek, son sözü söyleyecek veya istişare edecek, dağılan şeyleri toplayacak, hükme varacak, sonuca varacak bir akıl lazım. Bir takip eden lazım, bir sorumlu lazım, bir muhatap lazım. Bunun için iki kişi bizim terbiyemizden böyledir ki iki kişi yola çıksa, Üç kişi, beş kişi yolculuk yapacaklar. Nereye doğru? Şuradan şuraya, bir memlekete kadar isteniyor ve emrediliyor ki öyle herkes kendi keyfine göre, bir zevkine göre yolculuk yapmasın. Farklı yönler, farklı hedefler, farklı işlere dalmayın. Yolculuğunuzun selametini istiyorsanız, önce içinizden birisini yol başkanı seçin. Reis seçin. Onu sorun bu seçin. Bunu seçin demek, ona tabi olun demektir. Tabii ilk burada asıl ölçüsü nedir? O size kötü işleri emretmediği, kötü teklifler getirmediği sürece onu destekleyin. Güzel taleplerine, bu talep tabi olandan da gelebilir. İstişare yapacak, nasıl yapalım diyecek, nerede oturalım, nerede kalkalım, ne yapalım, bu yolculuğun selameti için iki kişi bir araya gelse, mevla be saat, on saat yolculuk yapacaklar bir başkan istiyor. Peygamberi diliyle Efendimiz Aliyiz-salam. başkan bulun, sorumlu bulun ve böylece bir disiplinle gidin boculuyor. Şimdi kardeşlerim bu aile dediğimiz mesele bizim İslam terbiyesinde elhamdülillah nikah kıyılırken böyle akılda bir tarih tutularak şu denmez ben bu kadınla、e, kaç ay kalacağımı biliyorum bunun parasından güzelliğinden, ailesinden, ölen babasının mirasından şu kadar istifade ederim ondan sonra ben bunu salarım Diyemez. Bu bir günahdır. Yani süre belirleyerek, içinden bir hesap ederek. Ben bununla bu kadar iki ay, iki aylık nikah, beş aylık nikah, bir senelik, on senelik nikah da böyle bir takvim olmaz, böyle bir niyet olmaz, zaman olmaz. Niye? Denir ki ben niyetim o ki bununla inşallah ölene kadar yuva, yuvamı yürüteceğim. Yolculuk dahası var. Yuvamız bizim. Geçen dersi hatırlakmıştım. İlk yuva cennette kuruldu. Hazreti Adem, Hazreti Havva, validemiz evliliği ile ve o yuva oraya gitmek için hedefleniyor. Sonuç da oradır. Kurulduğu yere döndürmek istiyor Allahü Alemi. Şu dünya imtahanından geçirilerek ben cennete kadar yolculuğum vardır. Nikahta niyet budur. İnşallah denir. Öyle olunca yani dünyadaki hedef cennet olunca şimdi. Elbette bu yolun selameti için, bak ne kadar uzun bir yıl oldu, ne kadar yokuşu var, ne kadar inişi var, ne kadar imtihanı var, bu yükü taşıyabilmek için muhakkak bir disiplin lazımdır. Muhakkak sağlam bir ipe tutunmak lazımdır. Koca ve kadın, tutacağımız şey nefsimiz değildir. Kendi elimize sarılırken sen benim hayatımın direğisin, her şeyimsin diye erkeğe bu söylenmez. Erkek emniyet vermez, kadın da emniyet vermez. Eğer bu ikisi gücüne koluna güvenme, yarın o kol çöp gibi incelir, bir mikrob girer vücuduna, bir hastalık gelir o yiit adama, akmışın erimmiş, erimmiş, erimmiş ilk haline dönmüş, atallar toprağın içine, bir sene sonra açtığın zaman kemikleri kalmış. Nerede kaldı yiitlik? Nerede emniyet? Emniyet erkekte de değil, kadında değil. Emniyet edepdir. Edep Allah'tan gelen bir emanettir, nurdur. Edep dinimizdir. Edep Allahımızın emridir. hükmüdür, farzıdır, vacibidir dinimiz, sünnet yolu cennet yolu, tutarsın ucuğundan tutarsak, tutalım inşallah, tuttuğumuzda kim tuttu ise onu Allah'a götürür, o ilahi hükümler hiçbir zaman zedelenmez o bir yerde kopmaz onu şeytan bir yerde o ipi kesemez, Allah'a tutunan kimse Allah'a gider, Allah'a tutunmak demek, onun rahmet peygamberiyle bize getirdiği bir hayat terbiyesi var Kocaya, kadına, erkeğe, bizim bütün derdimiz terbiyede yerimizi almakdır. Koca olarak Allah'ın emrine tutunur, kadın da Allah'ın emrine tutunur. Allah'ım ne istiyor benden diye bu sorulur. Ben bir kocayım, ben bir kadının, ben oğlum, ben komşuyum, ben iş verenim, iş alanım ne ise, ne istiyor bendenki kulluk nasıl olacak? Şu sıfatta ben ne yapacağım? Dediğimiz zaman görevimizi mevla bize lütfetmiş, öğretmiştir. Şimdi bizde niyet edip o vazifeyi yerine getirdiğimiz zaman güzel bir anne olunur Allah'ın emrine uyulduğu zaman güzel bir baba olunur Allah'ın emrine uyulduğu zaman güzel bir idareci olunur alemlerin rabbine tabi olunduğu zaman sonuç cennet olur cennetin tadı dünyada da tat yani bir huzur olur bu cennet yoluna giderken nefisle gidilir mi? Akılla sen bildin ben bildiğim çekişmesiyle hakem Nefsimize de hakem lazım. İçimizdeki o feryatlara, günah arzularına, kötülük meyillerine karşı da ya nereye gidiyorum, ne yapıyorum? Hakem lazım. Son sözü söyleyecek, ilk sözü söyleyecek. Allah'tır Celle Şenuhu. Ona tabi olunduğu zaman işte orada koca reislik hizmetini görecek Allah'a tabi olarak. Kadın da annelik görevini görecek mevlayet habi olarak mevlen buyuruyor ki ey koca sen bu yuvada sorumlusun şu şu hizmetleri gör görürsen seveceğim seni vadim cennettir diyor abul alemin kadına da bu koca ya sahip çık buna benim emirlerim sana getirdiği zaman itaat et diyor burda itaat edilen kim oldu koca gitti ortadan koca yok mevlanın emrini getirdi veya mevlanın emri önümüzde kadın ona itaat ederek Tamam diyor. Ya Rabbim, sen böyle istiyorsun, ben senin rızanı arıyorum, senin sevgini arıyorum, ben seni memnun etmek istiyorum diyerek kocasını da memnun etmeye çalışacak, babasını da, annesini de, kendisini de. Burada itaatın esası bir adamın güçlü olması, erkek olması değildir. Bir adamın parasının çok olması, elinde işte kuvvetinin, zorunun olması ona itaatı gerektirmez. Onun haklı olması, hak üzere olması, hakkı temsil etmesi bize itaat icabettirir. Bir âlime niye itaat edilir? Boyundan, yaşından, başından değil. Âlim, mürşid, Allah yolundaki peygamberlerden sonra geldiği için artık bu örneği veriyoruz. Bu ümmeti Muhammed'in önündeki âlimler Allah'ın dinini bize öğrettiklerinden onlara uyarak Allahımızın dinini yaşamış olacağız. Onlarda değil. İlahi hükme tabi oluyoruz. Onların helal dediği, haram dediği, güzel dediği, çirkin dediği kendi nefislerinden kaynaklanmıyor. Kendi nefsinden gelene uymayacağız. Ama Allah'ımızdan geliyor. Allah'ımızdan getiriyorlar. Hazreti Kur'an'ı, edebi, sünneti açıklıyorlar. Bu açıklayana itaat edilir, getirdiği haktır. Hakkandır. Hakkın emridir. Itaatı oradan hak etti. İşte bu. İnsanın bütün kardeşlerim itaat noktasında kaydınız şudur ki Cenab-ı Hak'ın razı olmadığı bir şeyi emredene artık yaşından ne olsa başından ne olsa itaat edilmez o zaten bellidir. Ama hak gelmişse kadın kocasına itaat eder. Koca hata etmişse bu sefer doğruyu kim söyledi bakılır doğruyu çocuk söyledi çocuğa uygulur. Aslında çocuğa değil çocuğun ağzından çıkan. Çocuğun bildiği veya ona söylenen hakdır. Hak sözü o evde çocuk söyledi. Doğruyu çocuk tespit etti. Baba şunu diyemez. Ben bu yaşta çocuğa mı uyaçam? Evet, sen bu yaşta çocuğun isabet ilgili bir isabet edemedin, doğruyu bulamadın. Çocuğa uyaçacaksın. Çocuğa değil, çocuğun diliinde ifade edilen hakka uyaçacaksın. Hak adamları böyle yapmışlar kardeşlerim. Hak adamları hakkı arayan kadınlar erkekler çocuklar ben Allah'ımın razı olduğuna uyarım dediği zaman uyaabilir işi kolay olur, nefsini ikna eder, kibir etmez, güzelliğine güvenmez, pazusuna güvenmez, başka bir hile bilmez. Böylece cennete doğru yol böyle gidilir. Madem ki cennete gidilecek yuvasının hedefi dünya ehlinin tarifinde böyle bir hedef yoktur. Ya güzelliği bitene kadar ya parası bitene kadar ya manfaatın bitene kadar yuva'yı devam ettiririm denir. Ya huttlar da biraz daha vefalı ise işte beraberce çıktık ölene kadar gitsin bu iş dayanayım denir. Bu güzel niyet noksandır. Yani en iyileri ölüme kadar hesap eder. Halbuki Allahü Teala istiyor ki ve sevgi de aşk da bunu istiyor ki yola çıkmışsam bu yol devam ediyor. İyi sevgili. Sevgiliyle topraktan sonra da ölümle doğum var aslında. Ölüm ahirete geçmek gibi bir işimiz var. Orada da sevgilinle beraber olmayı düşün. O yolunda selametini düşün. Tedbirini al. Hedef cennettir. Yuvada evlilikte hedef cennettir. Ben bu kadınla bu erkekle cennete gideceğim diye niyet ettikten sonra o zaman cennet yolu aranır. Nasıl olsun, nefsimize mi uyalım Rabbimize mi, alemlerin Rabbin'e uyulması, akıl de öyle ister, hüküm de öyledir, kitap da öyle ister. Hepsi onu ister ki sen nefsine değil de Allah'ına uyu, nefsin derhatessin, cennete böyle gidilir. İman edeceğiz, sonra yolunu arayacağız. Zor olmakla birlikte kardeşlerim yuvayı böyle taşıyacağız. İşte bu yuva taşınırken bu yolculukta Allahü Teala. Görevler taksim ederken erkeği reis yapmışsa görevini çok yapmış. Çok şükrederse, hakkını verirse sevabı elde eder. Hak yerse, çocuklarının haklarını zayi ederse, hanımına zulmederse Allah korusun o kadar da zarar eder. Bir fazilet değildir. Kendi başına hakkı verilince reislik güzeldir. Şimdi Cenab-ı Hak salih kadınlar buyuruyor. Salih kadınlar Allah'a itaat edenlerdir. Ve Cenab-ı Hakk'ın onlardan korumasını istediği, korumalarını istediği şeyleri de koruyanlardır. Burada kadının Allah katında sevgili olması için kardeşlerim, hayırlı bir kadın olması için, alemlerin Rabbine namaza itaat ettiği gibi, Kocasının ona getirdiği hayrada doğruya da itaat edecek. Itaat hem namazla hem itaatla hem ahlakla gösterilecek. Hem ayrıca ibadetlerini muhafaza edecek, ayrıca namusunu da muhafaza edecek. Cananab hakkın emaneti dir. Kalbini koruduğu gibi edebini de, niyetini de, edep dairesinde çocuklarını da rahmini de. Bunlar muhafaza edilecek, özellikle kadının kayıp dediği bize göre kapalı, onun önünde olan işlerdir, gizli işlerdir. O gizli durumlarda da kadının kendisini kocanın emanetidir. Kalbi, sevgisi, çocuğu, rahmindeki çocuk, kucağındaki çocuk, yanındaki çocuk. Bunlar Allahımızın kadına emanetleridir. Kalbini koru, kıyametlik düşünme, başka sevgililer edinme, kocanı aldatma, nefsten gelen başka. İrade koyup da hesap etmek başka. Aklından bir kötülük geçti、işte、o değil. Hesap ediyor böyle. Bunu nasıl yapayım diye. Bu irade hıyanet olur. Allah koruşun. Böyle yapma diyor abulan. İlk güzel kadın, ilk saliya kadın, cennetli kadın. Bunları yapma diyor. Koru. E bunlar korununca da mevla erke emrediyor ki bu itaatı gösteren kadına ne hizmet etsen sevaptır. Bu erkeğin böyle bir sermayesidir. İtihat eden bir kadına, hatta kendisine sıkıntı veren kadına da Allah rızası için sabredse, nahmus kusuru işlemiyor, iş kusuru var, davranış kusuru var, yürüyüşü sıkıntı veriyor, konuşması sivri, gözü sert bakıyor, duruşu şöyle olsun. Bunun sabrede sabrede erkek ayrıca sevap da biriktiriyor. Ağzına koyduğu her lokma şimdi cennete çıktı nol ya. niyetleri cennet olduğundan bu böyle Allah'a gitmek istediklerinden Allah için yaptıklarından bu böyle yoksa her yeğene bu değil ağzına koyduğu lokma sadaka sevabı yazdırıyor kazanan eve getiren beraberce yiyorlar niye Allah için bu çalışmaya çıkıyor Allah'ın rızasını düşünüyor yoksa kadından korktuğu için insanlardan utandığı için değil veya sırf keyfini tatmin etmek için bu kadın benim epeyce işlerime hizmetlerime yarıyor diye de değil Allah'hamın emridir diyor. Hüce sevgili, rızkın sahibi Allah için seviyor ve ikram ediyor. Böyle bir koca bu niyetten dolayı eve hangi hizmeti yapsa, sabır gösterse sevap, iyilik yapsa sevap, lokma getirdi, rızık getirdi, affetti. Bütün bunlar işte insanı terbiyeten şeyler kardeşlerim. Kocalık böyle elinde sopa diğikleri yükerek tehdit etmek değil ki, şu sevgi atmosferini yakalayan adam. Hakları koruyan adam yiğit adam diye tarif ediliyor. Bu yiğitlik vücutla alakası yoktur. Gönülle yapılacak bir şeydir. Gönül bu yolla ne kadar kazanç elde ediyor, ne güzel tatlar alıyor ve Cenab-ı Hak ona da cemalini vaade ediyor. Bunun için bu yuva taşınır, taşınabilir ve bu hizmetlerin hepsi Allah katında rahmete dönüyor kardeşlerim. Demek ki Cenab-ı Hak taksimde erkeğe bu görevi vermiş. Görevin hakkını verenlere Güzel ikramları vardır, cenneti cemali vardır, güzel ölüm vardır, şerefli yaşantı vardır. Ne güzeldir! Cenabı Hakk'ın sevgisi içinde bir yuva, kadına da görevleri taksim etmiştir. Biz bunları zaman zaman inşallah diğer derslerimizde paylaşacağız. Çok mühim de dertlerimiz var. Bunların cevabı da kitaplarımızda yazılı kardeşlerim. Siz de dua edin, biz de çalışalım ve bu cevapları bulalım. Önce öğrenelim ki. İnşallah adımımız bilmekle başlasın, ondan sonrası güzel gelecek. Hepiniz Allah'a emanet olun efendim.